Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz. İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. ilmihaletlalegultv.com.tr adresine gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Rabbim daha eder inşallah. Çocuğumuz. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. İlk sorumuza, programımıza başlıyoruz hocam. Akıllı cihazlar için Kur'an-ı Kerim uygulamaları var. Çok güzeller. İyi, hoş da bazen aklıma geliyor. Bunlar her zaman açık değiller ama yine içinde Kur'an-ı Kerim var. Her zaman abdesti olmuyoruz. Onu da geçiciğim geri geliyor. Dışarıda tuvalete falan girince dağılıyla bunlar da e, giriyor. Şimdi bunları kullanmak e, bu telefonun içinde olduğu için caiz midir diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. şeytan ve Bismillahirrahmanirrahim ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'anü aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu soruya iki türlü cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Hocam. Birincisi fıkhi boyutu, yani hukuksal boyutu, ikincisi olarak ahlaki ve edebi boyutu. Mesele fıkhi olarak baktığımızda e, elimizdeki telefonlara Kur'an-ı Kerim'in konulması iki şekilde oluyor. Birincisi sadece ses dosyası olarak konuluyor. Yani bir kıraat vardır. İkincisi ise görsellilik olarak yani bizatihi ekrana Kur'an-ı Kerim'in harfleri yansıtılıyor. Evet. Eğer birinci şıkta baktığımızda yani sadece ses dosyası ise bu gerçekte bir Kur'an değildir. Dolayısıyla ona temas edilmesi veya ona tutulması veya o telefon ile beraber işte def-i hacet için tuvalete girilmesi, Kur'an-ı Kerim ile beraber, musafla beraber girilme şeklinde değerlendirilmesi. Hı hı. Ee, tabii ki o esnada onun e, kıraat yapması, okuması ise doğru bir şey değildir, uygun bir şey değildir. Bunu evet. da söylemek gerekir. Ancak ses dosyası değil de bizatihi hurufat varsa yani harfler varsa e, görsellik olarak bu durumda bazıları bunu mushaf gibi değerlendirmişler. Ancak e, meseleye daha ince baktığımızda görmekteyiz ki aslında orada bir nakış yoktur. Tamamıyla bir akıstan ibaret, bir aksetmeden Hı. ibaret. Yani şöyle bir misal vermek gerekirse elimizde bir sahife olsa ve onun üzerine Kur'an-ı Kerim hatta olsa, bir Kur'an ayeti olsa evet. biz onu aynaya karşı tutsak, Hı. aynaya karşı tuttuğumuzda aynada o harfler belirgin olacak, gözükecektir. Evet. Ama o aynaya abdestsiz bir kimsenin tutması caiz değildir denmez, denmez. Evet. veyahut da o ayna mushaftır denmez. Hı. Dolayısıyla bizim telefonlarımızda her ne kadar Kur'an hurufatı, nakşı gibi gözükse de aslında bu akisten ibarettir. Hmm. Bir yani bir yansımadan ibarettir. Gerçekte orada böyle bir harf yoktur. Evet. Dolayısıyla abdestsiz buna tutmak caiz değildir şeklinde bir algı, doğru bir algı değildir. Hmm. Bu fıkhi boyutu. Ama tabii meselenin ahlaki boyut olarak baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'e karşı daha fazla Müslüman'ın edep göstermesi, saygılı olması neticede akış dahi olsa özellikle Kur'an açıkken ona abdestsiz tutmamak veyahut da o manada bir koruma altına alamayacaksak yüklememek belki tavsiye sadedinde söylenilebilecek şeydir. Ama fıkhen bu caiz değildir şeklinde bir söylem ise doğru bir söylem olmayacağı kanaatindeyiz. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir durum daha var. Ee, özellikle ses dosyası olduğu zaman Kur'an ayetleri bazıları bunu gerek mesajlarına gerek telefon sesi olarak Hı -hı. ayarlıyor. Evet. Ee, ve biri aradığı zaman o Kur'an okumaya başlıyor. Ama o Kur'an okumanın hazdını kişi hissetmiyor. Yani onu dinlemek değil sadece bir haber verme şeklinde. Evet. Ee, bu tabii bir edep açısından doğru bir işlem değil. İkinci olarak e, o anda kişi onu eline alıyor ve hemen cevaplıyor. Belki o esnada daha ayet tam bitmemiştir, tam bitmedi, evet. ayet tam okunmamıştır. Bu da ayrı bir sıkıntıya sebebiyet veriyor. O yüzden böyle yapmamak gerekir. Eğer ses dosyası yüklediyseniz ve onu dinleyecekseniz gerçekten dinleme edebine riayet ederek hı hı. dinlemek veya okuyacaksanız da buna riayet ederek okumak. Evet. Ama bununla beraber buna hiç bulaştırmamak, ona hiç yüklememek tabii en ki güzel. tavsiyesi adetinde söylenecek olan şeydir. Evet hocam, Allah razı olsun. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz programımıza. Elmas, inci ve değerli taşların zekatı nasıl hesaplanır? Zekat meselesine baktığımız zaman İslam fıkında zekat mali ibadet olarak değerlendirilir. Ve zekata tabi olan mallar ise genel olarak dört kalemde incelenir. İşte altın, gümüş ve bu emsal para, ticari mallar. Üçüncüsü olarak arazi mahsulleri, hmm. köşür diye tabir evet. ediyoruz. Ee, dördüncüsü ise yaylim hayvanları ki saimi hayvanlar. Yani hmm. senenin ekserisini otlakta e, geçiren, e, ticari gaye güdülmeyen e, süt ve nesil için beslenilen hayvanlar. Evet. E, bir de rikaz diye tabir edilen aslında beşinci kısım olarak da e, araziden çıkacak olan, e, yani yer altından çıkacak olan madenler. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman dört kısımda inceleniyor. E, ve bu en yaygın olanında uruzu ticari diye tabir ettiğimiz ticari mallar bir de altın, gümüş ve paralardır. Evet. Zekatta bu altın ve gümüş paralar bir de ticari mallarda aranan iki şart vardır. Birincisi e, bu malların nisap diye tabir ettiğimiz belli bir standartın üstünde olması gerekir kıymetçe. İkincisi ise bunun üzerinden e, belli bir senenin geçmesi, belli bir evet. zamanın geçmesi. E, Peki bu geçtiği zaman o kimse o malların zekatını vermekte mükellef olacaktır. Peki bir malın uruzu ticari olması nasıl olacaktır? Uruzu ticari demek o maldan nema gelmesi, gelir gelmesi. Tabu bu bir fiil de olabilir, bir kuvve de olabilir. Evet. Bir fiil demek fiziksel olarak o malın alım-satımını yapılmak suretiyle ondan para kazanılması ki buna ticari mallar deniyor. Bir kuvve ise buna hükmî nema tabiri de kullanılır fıkıhta. Kişi gerçekten onun al satını yapmasa dahi onda hükmen bir nemalık vardır. Hükmen bir artışma özelliği vardır evet. ki paralar bu kabildendir. Altın gümüş bu kabildendir. Dolayısıyla kişinin elinde bulunan altınları, gümüşleri veya paraları velev ki yastık altında durması için alınmış olsa bile yani ticari maksat olarak değil, sermaye yani olarak kullanılmasın, kenarda dursun veya evet. da takı olarak kullanılsın ki özellikle Hanefi mezhebine göre bu gaye için olsa bile bu mallar nisaba ulaşıyorsa ve üzerinden senesi geçiyorsa zekata tabidir. Ancak bunların haricindeki diğer mallar ise ticari gaye ise yani alsat yapma gayesiyle alınmışsa o zaman e, nisaba ulaşıyor ve üzerinden de senesi geçmişse zekatını vermelidir. Tabii karıştırılan bir mesele var. Bir malın ticari mal olması bizatihi o malın alım-satımının yapılmasıdır. Yoksa evet. o mal üzerinden para kazanmak değildir. Hmm. Ee, çok sual olarak geliyor. İşte benim e, bir kamyonetim var. Ben ondan sebze alıp satıyorum. Ve onunla işte yük taşıyorum, para kazanıyorum. Bu kamyonete zekat verecek miyim? Hmm. E, veya işte benim bir arabam var. Ben onda işte tezgah açıyorum. E, mal alıp satıyorum. Ben bu arabaya zekat verecek miyim? Yani evet. arabadan para kazanıyorum. Ve Asla ticari mal gibi mi? gözüküyor evet. veya benim bir ticari taksim var hı hı. ifade bu ee, İstanbul'da işte taksicilik yapıyorum bundan para kazanıyorum taksimin bizatihi kendisine zekat verecek miyim? Ee, oysa fıkıhta ticari mal demek ondan para kazanmak değil bizatihi onun alım satımını yapmak demektir hı hı. onun ticaretini yapmak demektir. Yani bir fabrikatörün nasıl ki fabrikasına veya fabrikada bulunan işte o alet ve edevatına zekat, zekat. vermesi gerekmiyorsa evet. ki oradan para kazanıyor hı hı. veya bir ustanın bir sanatkarın alet ve edevatı var onların bizatihi kendisine zekat vermesi gerekmiyorsa ticari araba diye tabir edilen yani taksi plakası olan bir arabada veya işte minibüsle, minibüsle neyse, yani. bizatihi bunun alım satımını yapmıyor. Bunun üzerinden para kazansa, bu malların bizatihi kendine zekat vermekle mükellef değildir. Hmm. Ama diğer taraftan bir kişi vardır ki işte otobüsçülük yapıyor. Yani otobüsçülükten kast edilen Minibüs alım satımı yapıyor. Hmm. Otobüs alım satımı yapıyor veya Taksi plakası alım satımı yapıyor. Evet. O zaman bu durum farklı, ticari mal olmuştur. Hı -hı. Yani maldan para kazanmak ayrı bir şeydir. Malın bizatihi kendisinin ticari olması başka, başka bir şeydir. Bir şey, evet. Ve zekata konu olan malın bizatihi kendisinin ticari evet. mal olmasıdır. Hı -hı. Ondan para kazanması değildir. Evet. Bu önemli bir ayrıntıdır. Ee, ve birçoklarımızın karıştırmış olduğu Hı -hı. ve bu manada çok sualin geldiği meselelerdendir. Evet. Sualimize gelince diyor ki e, elmas, elmas mücevher evet. veya işte bir takım değerli Ger taşlar. Bunların zekatı nasıl hesap edilecek? Öncelikle bunlar zekata tabi midir? Bu hmm. soruya cevap vermemiz gerekir. Bunlar altın, gümüş ve para değillerdir. Dolayısıyla hükmî nema var denilecek mallardan değil. Hmm. Yani bir kişi bunları işte hanımına takı olsun diye almışsa, veya kenarda dursun diye ev eşyası olarak almışsa bu manada zekata tabi mallardan değildir. Çünkü bunlarda nema yoktur. Ama diğer bir kişi bunun ticaretini yapıyorsa, al satını yapıyorsa yani hmm. mücevher alım satımı, ince alım satımı yapıyorsa bu bildiğimiz klasik ticari bir maldır. Yani bir bardan ticaretini yapmak gibi veya işte e, bir bakkalın dükkanındaki eşyalarının al satımını yapması gibi. Evet. Bu takdirde kıymet olarak hesap edilir ve kıymeti nisaba ulaşıyor ve üzerinden senesi de geçmişse o zaman zekatı verecektir. Hmm. Yani e, toparlayacak olursak genelde bunu bayanlar sual ediyor. Yani Bayanların altınla aynı şeye tutmamak değildir. gerekir. Bayanların altın takıları var. Hı hı. Bir de bunun yanı sıra ince Elmas takımları, mesela. elmasları vesaireleri var. Altın takı dahi olarak kullanılsa da Mavuzalihin'de para evet. olma özelliği var olduğu için zekata tabidir. Ve ki ticari gaye olmasa bile ama bunların halindeki diğer e, madenler her ne kadar değer itibariyle belki altından daha değerli olanları olabilir evet. işlerinde. Ama öyle olsa bile ticari gaye güdülmedikten sonra zekata tabi mallar değdi. Para değildi. cinsi olarak gözükmüyor çünkü değil Değildim. mi hocam? Evet. Ee, ancak bu... E, Bunlara zekat verilmemesi bu kişinin zekat alabilmesi manasına da gelmez. Hmm. Yani Çünkü zekat almadaki nisap ile zekat vermedeki nisap arasında farklılık vardır. Evet. Nisap boyutu her ne kadar aynı olsa da e, zekat verecek olan kişinin o malın ticari mal yani nema olması hmm. hakiki veya hükmü e, bir de senenin devranı. Evet. Ama zekat almaya manilik böyle değildir. Kişinin haceti asliye diye tabir ettiğimiz asli ihtiyaçların haricindeki kenarında bir malı olsa ve bu mal ticari mal olmasa bile miktar olarak nisaba ulaşmış ise bu kimse zekat alamayacaktır. Evet. Diğer bir söylemiyle kurban kesmesi vacip olan bir kimse, fıdır sadakası vermesi vacip olan bir kimse zekat alması caiz olmayan kişidir aynı zamanda. Evet. Ama zekat vermek için ayrı iki şart daha olduğundan dolayı o şartları barındırmıyorsa bu kişi zekat vermekte yükümlü olmayacaktır. Artık altından çok artık herhalde hocam şey olacak, elmas ve inciler veya diğer değerli taşlar o üzerine yatırımlar artık. artacaktır. Bir kimse sonradan delirse veya bunasa aklı gidip gelse o hal üzere bu kişi mesul olur mu e, yoksa farklı bir şekilde mi değerlendirilir diye sormuşlar. İnsanı mesul tutan, insanı mükellef tutan hiç şüphesiz insanın akli dengesidir. Evet. Yani teklifi anlayabilecek takatta kabiliyette olması demektir. Eğer bir kimsenin akli dengesi yoksa e, bu şekil böyle bir şahsa teklif yönelmeyecektir. Dolayısıyla bir mesuliyeti de olmayacaktır. Ha böyle bir kimse'nin ahiretteki durumu nedir? Ee, tabii doğuştan beri mesul olmayan. Evet. Yani blue bu şekilde giren ve hayatını bu şekilde nihayete erdiren kimsenin ahiretteki durumuyla alakalı farklı görüşler vardır. Evet. Ona girmektense ki soru o değil. Hı hı. Kişi belli bir zamana kadar aklı başında yaşamış ama son, son anda, dönemlerinde oluyor. bir takım hastalıklardan dolayı akli dengesini kaybetmiş. Bu kişinin durumu ne olacak ve o haliyle ahirete intikal hı hı. etse. Bu kimse o hale düşmeden önceki yani akli dengesi yerindeyken hali ne ise ona göre muhakaz edilecektir. Hmm. O zamana kadar yaptıklarıyla Gerek sevap olsun, gerek günah olsun hmm. e, sorumlu tutulduğu nokta o nokta olacak. Ondan sonraki durumlarda ise sorumlu olmayacaktır. Evet. Ve ahiretteki durumu da o hale kadar olan hali. Yani teklifin kendisine yöneldiği durumda, son durumda ne ise ona göre muhakaza edilecektir. Evet hocam. İlmi adresinden gelen sorularımızı cevaplamaya devam ediyoruz değerli dostlar. Bir başka gelen sorumuz. Fil dişi tarak kullanmak caiz midir diye sormuşlar. Gerek eti yenen hayvan olsun, gerek eti yenmeyen hayvan olsun, gerek İslami usullere göre boğazlanmış olsun, isterse İslami usullere göre boğazlanmamış olsun. Kemik e, veya diş veya Hı. boynuz bu manada, bunlar da e, can olmadığından dolayı ölüm hulul etmez diye geçmektedir kitaplarımızda. Evet. Dolayısıyla bunların üzerinde eğer harici bir necaset yok ise temiz hükmündedir. Hı hı. Yani eti yenen işte sığır olsun, koyun olsun bunların etleri, kemikleri bu öyle olduğu gibi eti yenmeyen işte vahşi hayvanların da kemikleri bu kabildendir. Hı hı. E, yeter ki üzerinde harici olarak bir necaset bulunmasın, hı hı. üzerinde bir yağ bulunmasın, yağ hı hı. tabakası bulunmasın. Ancak burada bir hayvan istisna edilmiştir Hanefi fıkında bu da e, domuzdur. Çünkü nas ile, Kur'an nasıyla sabittir ki bir bütünüyle necis olarak kabul ediliyor. Evet. E, bizzati e, kılları da necistir. Ha, diğer hayvanlar için, kıllar için de aynı şey söz konusudur. Hı. Yani kılda da, tüyde de bir ölümün e, sirayeti olmadığından dolayı bir necisleşme diye söz konusu değildir. Değil, evet. e, yeter ki onun haricinde yani alt tabakasında deriden kopan bir yağ, yağ tabakası, tabakası oluşmasın. Evet. E, ama domuz hayvanında ise kılından tırnağına kadar, işte kemiğine kadar bütün ezzasıyla pis kabul edilir. Dolayısıyla bu her halükarda kullanılmasına izin verilmez. Bazı durumlarda zarurete binen, ki eski kaynaklarımızda vardır. İşte domuz kılının e, bu mes e, dikimlerinde kullanılması. E, yani alternatif olmaması hasebiyle bazı durumlarda izin verilmiş. Ama alternatifi var ise buna da izin verilmemiştir ki evet. günümüzde bildiğimiz kadarıyla artık bunların Ar alternatifleri vardır. Ar ama alternatifi olmayan yerler olabiliyor, özellikle bu tıp alanında yine yakın tarihte bildiğimiz bir olay, bizim hocalarımızdan bir tanesi kalp ameliyatı olmuştu, kalp kapakçığı değişmişti, oradan hı. da yakinen biliyoruz. Bu kalp kapakçığına işte sığır kapağı veya domuz kalp kapağı veyahut da platin kapak hı hı. takılabiliyor. Ancak bu insanın bünyesine göre değişkenlilik arz edebiliyor. Yani genç olması durumunda farklı, yaşlı olması durumunda farklı, işte e, platin kullanıldığı zaman ilaç kullanması gerekiyor, kanı sulandırıcı. Ama domuzunkinde ise ilaç kullanmasına gerek yok ama e, belli bir zaman sonra değişmesi gerekiyor. Evet. O yüzden bu tıbbi bir alandır. Mütehassıs olan tabipler bu konuda o kişi hakkında hangisinin fayda vereceğini söylüyorsa o doğrultuda hareket edilebilir. Evet. Ama keyfi bir uygulama olarak baktığımız zaman domuzun hiçbir cüzdüyle menfaatlenmek caiz değil. Peki fil de bunlardan mıdır, değil midir? Sorumuz fil dişi ile alakalıydı. Evet. E, genel kural olarak baktığımız zaman e, fil vahşi bir hayvandır, eti yenmeyen hayvanlardandır. Hmm. Ancak böyle olsa bile kemiği ve dişine ölüm hulül etmediğinden dolayı, sirayet etmediğinden dolayı bunlara necaset sirayet etmemiş ve kullanılması, temiz olması gerekir. Evet. Ve Hanefi fukahasından İmam-ı Muhammed, Allah ondan razı olsun, Amir. onun haricindeki diğer fukahaya göre yani Ebu Hanife, ve i̇mam Ebu Yusuf ki rahimahumullah, bunlara göre e, bu kemik dişini, şey, e, affen, e, fil, fil dişini hı. veya fil kemiğini kullanmakta bir mahsur lazım gelmeyecektir. Hı hı. Hatta buna dair bazı nakillerde de var. Kavlus sahabe olarak, yani sahabenin sözü olarak, Hazreti Ayşe Validemiz radyallahu anh'ın uygulaması olarak. Ancak İmam Muhammed bu konuda e, domuz gibi değerlendiriyor fili. Hmm. Ki yine eski kaynaklarımıza baktığımız zaman bunu görmekteyiz. Dolayısıyla nasıl ki domuzun kemiğinden istifade etmek caiz değilse filin de kemiğinden veya dişinden istifade etmenin caiz olmadığını söylüyor evet. İmam Muhammed. Her ne kadar fetva bu konuda Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un fetvası doğrusunda olsa da İmam Muhammed'in de ihtilafı göz ardı edilmeme adına ihtiyat olarak kaçınılması güzeldir. Ama bunun yanı sıra Hanefilerde fetva olarak tercih edilen görüş e, bunların kullanılmasında yani filin e, fil dişinden evet. elde edilen taraktı veya başka bir, şey. bir takım alet ve edevatı bunların kullanılmasında bir mahsur lazım gelmeyecek. Ama ihtiyaç sadedinde İmam Muhammed'in ihtilafından kaçabilme adına kullanmamak tavsiyemizdir. Evet hocam. Yine bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Çok önemli bir sorulardan bir tanesi özellikle bayan kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Ee, öncelikle böyle güzel bir program yaptığınız için Allah razı olsun demişler. Allah doğru fetvalar verenlere daim sağlık sıhhat versin. <gülüyor> Amin inşallah. Ben doktorum, sorum loğusalıkla ilgili. Bildiğim kadarıyla İslam'da loğusalık 40 gün. Fakat tıbbi olarak bu süre normal doğumlarda yaklaşık 15-20 gün Sezaryan doğumlarda biraz daha uzayabiliyor. Ben yeni doğum yaptım, 40 gün dolmadan kanamam bitti ve bir hafta geçmeden tekrar kanama oldu. Bu kanama 40 gün olduğunu halen devam ediyordu. Doktor olduğum için kanama öncesinde yumurtladığımı anladım. Dolayısıyla bu ikinci kanamanın adet kanaması olduğuna hükmederek namaza başlamak için bu kanamanın bitmesini bekledim. Bu kanama doğumdan sonraki 45. günde bitmiş oldu ve öyle başladım namaza. Daha sonra arkadaşım ikinci kanamayı da lohusa kanaması sayıp 40 gün dolunca özür kanaması olduğunu düşünerek e, namaza başlamam gerekir diye söyledi. Ben yumurtladığımı anladığımı söyledim fakat ilk kanama bittikten sonra da 15 gün geçmediği için bu adet kanaması olmaz dedi. Tıbbi olarak biliyorum ki bebeğini düzenli emziremeyen annelerde. Hormonal dalgalanmalara bağlı olarak düzensiz adet kanamaları oluyor. İki adet arasında 15 günden az zaman olabiliyor. Bu olayı aydınlatamadan o ikinci kanama bittikten sonra 15 gün geçmeden tekrar yumurtladığımı anladım ve adet gördüm. Şu an adetli olduğumu düşünerek namaz kılmıyorum. Kafam bu konuda iyice karıştı. Ne yapacağımı bilmiyorum demişler. Allah kolaylık versin. Amin inşallah. Tıbbi olarak da bakılıyor. Öbür taraftan Şimdilik, da. Öncelikle e, kadınların kadınsal halleriyle alakalı suallerini şahıslarına münhasır olmak kaydıyla çünkü e, bazı durumlara göre değişkenlik arz edecektir. Evet. Onun eski adeti, ikinci doğumunun olup olmaması veya temizlik günlerinin kaç gün olması kim buna e, temizlik mekanı deniyor. Evet. Hayız mekanı deniyor yanlış söyledim. E, bu doğrultta bazı değişkenlikler var. O yüzden biz diyoruz ki bu kardeşlerimiz kendi şahıslarına münhasır olmak suretiyle umuma ait olarak değil de e, ya bunu bilen e, bayan hocalarla veya böyle bir hoca hanım tanımıyorsa da en azından bizim fetva kurulunu arayarak hı hı. yani telefonla kendi şahsı adına fetva sormasını tavsiye ediyoruz. Evet. Çünkü duruma göre değişkenlik olacaktır. Hı hı. Ama bu kardeşimiz için e, söyleyeceğimiz bazı genellemeler vardır. Hı hı. Birinci mesele, kadının adetli olması veya özürlü olmasını belirlemekte bir fıkhın belirleme ölçüleri vardır. Peki günümüz tıbbının e, ifadeleri bu manada kabul edilebilir mi edilemez mi? Evet. E, konuya bu manada bakmak istiyorum. Hı -hı. Çünkü e, kardeşimiz diyor ki ben tabibim diyor, doktorum diyor, evet. doktor hanımım diyor. E, kendi başıma gelen bir olay ama bunların da merhalelerini aşağı yukarı anlayabiliyorum. Bir tarihte Halil Gönenç hocamızla beraber bu konuları bize ders olarak hocamız verirken ben böyle bir soru kendisine tevdi etmiştim, sormuştum. Hocam bu konuda tıptan yardım alabilir miyiz diye. Hı hı. Hoca efendi demişti ki ben bunu bir bayan tabibe sordum. tıp Günümüz tıbbı gelen kanamanın haiz kanı mıdır yoksa istihaze yani özür kanaması evet. mıdır? Bunu tespit edebiliyor mu diye sorduğumda e, Hoca efendi şöyle cevap vermiş o bayan doktor. Hmm. E, biz bunu tespit edemiyoruz. Bunun tespitini de biz fıkıhtan bakıyoruz. Yani hmm. İslam fıkı doğrultusunda günlerin hesabıyla değerlendiriyoruz. Bu şekilde e, meseleyi inceliyoruz demiştim. Evet. Hocamız bunu bize böyle nakletti. E, daha sonradan e, takriben belki e, bir sene olmuştur veya olmamıştır. E, ben bu konuyu e, Volkan Tuzcu Profesör, Volkan evet. Tuzcu e, beyefendiye sormuştum. Aslında dedim ki siz doktorsunuz e, bu konu hakkında bir çalışma yapıp da hı hı. E, bilgi paylaşımında bulunursanız en azından biz fıkhi talihlerde, fıkhi değerlendirmelerde kendi aramızda bunu müzakere edelim. Evet. O da Allah razı olsun eşinin e, Bayan doktoru olduğunu, yani kadın hastalıklar hı hı. doktoru olduğunu ve onunla da istişare yapacağını, bir araştırma yapacağını söylediler. Ve belli bir zaman sonra bize dönüş yaptı. Evet. Ve verdiği bilgiler doğrultusunda şöyle bir izlenim oluştu. İlk emirde yani ilk durumda bu gelen kanamanın hayız mıdır yoksa istihaze midir bunu algılamamız mümkün değil. Hı. Çünkü bu her halükarda rahimden gelen bir kanamadır. Evet. Ancak haiz kanaması rahim duvarının kendisini yenilemesi, hı hı. Ee, istihaze kanaması ise yine oradan kılcar damarlardan gelen bir e, akıntı. Ama bunu e, göz ile anlamak veya belli alet ve edevat anlamak mümkün olmayabiliyor. Ancak taliller sonucu bu ortaya çıkabilir. Hı hı. Yani bir kanamanın adet kanaması olması durumunda içeriliği hakkında bir bilgi vardır. İşte özür kanaması olması durumunda bunun da içeriliği hakkında bir bilgi vardır. Bu kanda talil yapılır. O talil neticesiyle bu, bu mudur veya şu mudur şeklinde evet. e, böyle bir bilgi olabilir demişti. Ama bunu bir kuvve olarak söyledi. Bir fiil olarak değil. Yani tıp böyle bir alana girme veya böyle bir e, ihtiyaç içinde duymadığından dolayı böyle bir işlem yapmamaktayız dedi. Yapın, evet. Ama bu olabilme imkanı da vardır. İfadesi bu. E, ki e, bu Olkan Bey'in bu ifadesi Halil Hocamızın bize nakletmiş olduğu bayan doktorun ifadesiyle hemen hemen paralel manada. Evet. Yani eş değer olarak. Burada şunu göstermektedir ki tıp bunu tam manasıyla tespit etmiyor ve edebiliyor. Ama, Ama bunu edebilmesi, edebilmesi ise ciddi manada kişilere bazı maddi külfetle hmm. yüklenilecektir. Yani bir bayan böyle bir şey başına geldiği zaman işte tahlil ettirmek vesaire gibi bir takım maddiyata tahallük eden sıkıntılara. Evet. Tabii böyle olduğundan dolayı da bu kolaylaştırma değil belki daha zorlaştırma olacaktır. Mesela o yüzden biz yine de fıkhi yönüyle değerlendirerek kitaplarımızda var olduğu şekliyle açıklamaya gayret evet. ediyoruz. Peki konumuza hı. dönecek olursak. Yani doğumun akabinde görülen kana loğusalık kanı, fıkıh dilinde ise nifas kanı denmektedir. Evet. Nifas kanı tıpkı hayız kanı gibi kişide bir takım ibadetlerden alıkoyan ve bir takım eylemleri yapmasından alıkoyan bir hastalıktır. Bunun en ednası yani en azıyla alakalı bir sınırlama yoktur. Ama en fazlasıyla alakalı bir sınırlama vardır ki o da 40 gündür. Evet. Sual eden bayan kardeşimiz bunu ifade ediyor zaten. Peki... Bunun arasını ayırt edecek, aslında diğer bir söylem ile iki kan arasını ayırt edecek temizliğin de en edna mertebesi 15 gün olmalıdır daha Hanefi fıkında 15 günden daha aşağı olan temizlik müddeti iki kan arasını ayırt edebilecek mukavemette değildir. Yani... E, Adetten bahsedecek olursak kadın bir e, adet kanaması gördü, Hı -hı. arada 15 günden daha az bir temizlik gördü ve tekrardan kanama gördü. Bu ta o günden bu zamana kadar kanama var kabul edilir. Buna fıkıhta Hı -hı. demir müstemirre diyorlar. Evet. Ama bu hakikaten olmayabilir, hükmende olabilir ki bu misalimizde hükmendir. Evet. Peki bu 15 gün temizlik müddeti lohusalık döneminde olsa yani lohusalığın en fazla müddeti 40, 40 gündür. Gün, evet. Diyelim ki kadın doğum yaptı akabinde 3-4 gün veya 5 gün kanama gördü daha sonradan 15 gün temizlik gördü ve daha sonradan tekrardan kanama görse Hı -hı. bu 15 gün bu iki kan arasını ayırır mı? Yani birinci kanama loğusalık kanama, evet. ikinci kanama ise hayız kanaması şeklinde değerlendirilebilir mi? Bu konuda Ebu Hanife bir tarafta olmak suretiyle Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ki Allah onlardan razı olsun diğer tarafta olmak suretiyle bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Hmm. Ebu Hanife'ye göre bu günler içinde yani 40 gün içindeki 15 gün temizliğe fasılalık hükmü vermemiştir. Yani ayırıcılık hükmü vermemiştir. Hı. Dolayısıyla bu Demi Müstemirre, yani birinci gün gördü, aradan zaman geçip hiç görmese de 40. gün yine görecek olursa bu arada devamlı görmüş kabul etti. Evet. Yani ikinci bir kanama şeklinde değerlendirilmez. Ama Hı. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bu konuda 15 gün temizliği bir ayırıcı olarak görmüş. Özellikle bu Yusuf. Hı hı. E, dolayısıyla ayırıcı gördüğünden dolayı 15 gün temizlikten sonra görülen kanamanın haiz kanaması olduğunu ifade etmiştir. Evet. Tabii bu kadının eski adeti nedir? Bu da önemlidir. Evet. E, bu doğumu ilk doğumu mudur? ikinci doğumu mudur? Bu da önemlidir. Hı hı. E, şu adet belirleme ile alakalı. Evet. O yüzden e, genel hatlarıyla bunu söyledikten sonra bu ve bu emsar kardeşlerimize söyleyeceğimiz kendi şahısları adına e, fetvayı sormaları. Yani bir şahsım çünkü ona bazı sorular sorulacaktır. Sorulacak evet. sorular doğrultusunda ona da cevap verilecektir. Bu şekilde hareket etmelerini tavsiye etmekteyiz. Evet hocam Allah razı olsun. Kısa bir araya gideceğiz ama bu arada yine acil sorular olan kardeşlerimiz olabiliyor. Ee, bize gönderilen mailler e, tabii ki uzun bir solukta cevaplanıyor. Eğer acil sorusu olan kardeşlerimiz varsa onlar da yine fetva hatını arayarak oradan sorularına cevap alabilirler. 444-47-71 numara telefondan İsmaila fetva hatına ulaşabilirler. Kısa bir ara veriyoruz. Ardından yine burada olacağız inşallah. Bizlerden ayrılmayın. kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. ilmihaletlalebul.tv.com.tr adresinden bizlere sorularınızı sizlerle gönderebilirsiniz. Bir diğer gelen soruyla programımıza devam ediyoruz. Hocam benim diş problemim var. Sürekli kanamakta ve dişimi çektiğimde hemen kan gelmekte. Bu nedenle abdest almam 10 dakikayı buluyor. Ezandan önce abdest almak istediğimde en az yarım saat önceden kendimi hazırlamam gerekiyor ve çalıştığım için sıkıntı çıkıyor. Bir fetva da diş kanasa bile Tükürmediğin zaman abdestin bozulmadığını söylediler. E, bu hüküm doğru mudur? Ne yapmalıyım diye sormuşlar. Öncelikle ağızdan çıkacak olan kanla alakalı kaynaklarımızda şöyle bir bilgi vardır. Bu kanın akıcı olması gerekir. Hmm. Akıcı kanın tespiti ile alakalı da e, yine özellikle ben fetva Hindiyede görmüşydim bu kitapta. E, kişi bir elmaya veya da bir meyve ısıracak olsa. Ve ısırmış olduğu meyvada kırmızı leke görse, hı hı. yani bu ağzından oraya kan bulaştı demektir. Hı hı. Ancak ağzında ise herhangi bir kanama söz konusu değilse, yani görüntüde bir hı hı. kan yok ise, oraya bunun bulaşması bu kişinin abdestini bozmaz. Yine bu manada farklı ibareler de vardır. Kişinin bir yarası olsa, o yarasında bir kanama söz konusu olsa ama sadece bir sıvılık şeklinde onu bir pamukla alsa, Sonra tekrardan geriye yenisi gelse, onu da pamukla alsa. Ancak o aldıklarını varsayalım toplayacak olsaydı akıcılık konumuna ulaşır mıydı, ulaşmaz mıydı? Hmm. Eğer ulaşmazsa bu kişinin de abdestinin bozulmayacağından bahsedilir. Evet. Ee, yine kitaplarımızda geçer. Kişinin tükürdüğü durumda eğer kan tüküreğe galip ise... O zaman bu kişinin abdesti bozulur ama tükürük eğer kana galip ise bu kişinin abdestinin bozulmayacağından bahseder. Evet. O yüzden muhtemeldir ki bu kardeşimize bununla alakalı şöyle fetva vardır, böyle fetva vardır denildiğinde bu bahsettiğimiz ibareler hı hı. E, ekseninde bir şeyler söylenmiştir. O yüzden e, bunda e, kanın gelip gelmediği onun akıcılık konumuna ulaşıp ulaşmaması, onu bilmesi gerekir. O da dediğimiz gibi tükürdüğü zaman tüküreğe galip gelmesi veya mağlup olması şeklinde de algınlanabilir. Ama eğer o kanama galip ise bu her halükarda abdestini bozacaktır. Yani onu dışarı çıkarmayayım, ağzımın içinde tutayım veyahut o dışarı çıkmadan onu yutayım şeklinde bir algı abdestinin bozulmasına mani bir algı değildir. Evet. Ee, bu sadece akıcılık konumuna ulaşıp ulaşmamasında bir tespit metodudur. Hı -hı. Tükürdüğünde tükürüne galip gelip gelmemesi meselesinde. Evet. Eğer gerçekten ciddi manada bir kanama var ise e, bu kimsenin abdesti bozulur. Ancak özür sahibi olması gerekir ki bu da namaz vakti girdiği zaman abdestini alır ve onunla namazını kılar. Peki özür sahibi olması için aranan şart nedir? bunu daha önce de işlemiştik bu konuyu. Özür sahibi olması, özrün devam etmesi ve özrün nihayete ermesi bu üç merhalaledir. Özün sabit olması da aranan şart, özün devamı için aranan şartla aynı değildir. Özün bitmesi de aranan şart ise Özrün başının yani sabit olmasıyla aranan şart hemen hemen ailedir. Hmm. Yani üçlü özrün başlaması, özrün devam etmesi ve özrün ve nihayete ermesi. Evet. Özrün başlana, başlamasında aranan şart istimrardır. Yani o kanama o derece devam edecek ki kişi abdest alıp o farz namazı kılabilecek kadar bir imkana sahip olmayacak. Hmm. Ona müsaade etmeyecek, o derece kanama devam edecek. Evet. Böyle bir kanama var ise bu kişi artık özür sahibi olmuştur. Hmm. Ancak özür sahibi olduktan sonra e, yani bir namaz vakti bile müsaade etmedi. Bu özrünün devamı için bu kadar bir istimrara gerek yoktur. Yani varsayalım olarak söyleyecek olursak öğle ile ikindi arası bu kişi de devam etti ve özür sabit oldu. Ama artık ikindi ile akşam arasında devam etme şartı yoktur. Belki bu arada bir kere kendisini gösterse yani bir kere kanamanın devam hmm. etme oluşması o özrünün devamı için yeterlidir. Yani özün başlamasında aranan istimrar şartı, devam etme şartı özün devamında aranmaz. Özün He. devamında bir kere o kanamanın kendini göstermesi, ben buradayım demesi özün devamı için yeterlidir. Evet. Peki özün nihayete ermesi ise bunun tam aksi olarak kanamanın hiçbir şekilde olmaması. Olmayacak. Yani başta aranan istihap hmm. aksi istikamette yani menfi olarak kanamanın olmaması itibariyle yine bir istihap gerekir. Hmm. Dolayısıyla Misal üzerinden gidecek olursak, öğle ile ikindi arası müsaade etmedi, devamlı aktı, evet. özür sabit oldu. Hı hı. İkindi akşam arası bir kere kendisini gösterdi, özür, özür devam, devam eder etti. ama akşam yasrı arası hiç kendisini göstermedi, özür artık nihayet ermişti. Evet. Yine bununla alakalı çok sık sual edilen bir mesele. Peki bizim bu kanamamız tam vaktin başında başlamıyor ki biz bunu vaktin tamamını kaplayıp kaplamadığını anlayalım. Hmm. Yani vaktin ortasında olabiliyor ee, ve vaktin çıkması durumunda vakit çıkacak, namaz vakti yani. çıkacak. Bu durumda ne yapacağız? Ee, yine bununla alakalı Merginani'nin, İmam Merginani'nin hidaye sahibi Et-Tecnis adlı eserinde e, görmüş idik. Ee, başka kaynaklarda da muhtemelen vardır. Ee, diyor ki, bir kimse bir namaz vakti içinde bir özle müptela olsa, varsayalım kanaması olsa bu kişi vaktin sonuna kadar bekler. Hı hı. E, tabii bu vaktin sonundan kastedilen cavaz vakti değil, kerahat vaktinin girmesinden öncesine kadar. Yani mesutun olan vakit. Özellikle bu ikinin namazında zuhur eder. Evet. Yani akşama yarım saat kalmadan önceki vakte kadar bekler. Ve bu zamana kadar hala da kesilmediyse abdestini alır ve o haline namazı kılar. Hı hı. Ancak kılmış olduğu namaz daha henüz askıdadır, Kasbiden. mevkuftur. İkinci vakit girdiği zaman eğer o özür ikinci vaktin sonuna kadar da devam ediyorsa demek ki bu artık özür sahibiymiş. Hı hı. Dolayısıyla o namazı, askıdaki namazı sahiptir. Bundan sonra hep özür sahibi şeklinden abdestini alır, namazlarını ne? kılar. Evet. Yani vaktin sonunu daha beklemesine gerek kalmayacak. Evet. Ama ikinci vakit girdiğinde bu kanaması kesilir ise... Diğer bir söylem ile namaz kılacak kadar kendisine fırsat verirse demek ki bu kişi daha henüz özür sahibi olmamıştır. Evet. Dolayısıyla o kılmış olduğu namaz ise özürlü bir şekilde kıldığı namaz kabul edilmediği, yani özürlü namazı kabilinden olmadığından dolayı tekrardan Tekrar. onu iade etmesinin gerekli olduğu e, bahsedilmiştir. Bir de bu konuda hocam dişle ilgili mesela bir tedavi de olması gerekir değil mi? Yani mesela devamlı çünkü bu kanaması devam ediyor, dişteki kanama. Ee, hani tedavisi de mümkünse bunun Tabii yaptırılmıyorsa ki, da bu da yine özürlük özür şeyine mi girecek yani hocam? Ya yani ama hiçbir insan yani tedavisi mümkün olan bir şeyde bu kanama devam etsin şeklinde bir e, algı içinde olmaz. illaki onun tedavisi hmm. yapılıyor. Ama bazılarının diş etindeki hassasiyetten dolayı veya ufak bir şeyin temasından dolayı kanama olabiliyor. Evet. Belki tedavisi de olmayan şeylerdir. E, bu gibi şeyler de olabilir. Ama yine de tabii ki varsa böyle bir şey bunun tedavisine bakmak gerekir. Evet. Devam ediyoruz bir başka sorumuza. İkinli namazında farz namazından önce kaza namazı kılınmaz dediler. Bazıları sünneti ve kazayı bir niyet ediyorlar. Ben bir vakit <gülüyor> namazını iki niyet ederek kılmazsın dedim. Bunu nasıl doğru bir şekilde anlatabilirim ve ben de anlayabilirim? Bir... Kardeşimiz iki sual soruyor. Evet. Birincisi ikindi namazının farzından önce kaza kılınır mı suali? Hı -hı. İkinci suali ise bir niyet ile iki namazı cem etme suali. Evet. Değil mi? Yanlış anlamadım. İki niyette bir namaz. Affen, iki evet. niyetle bir namaz. Bir namaz. Ee, dolayısıyla o bir namaz her iki namaz yerine kayın evet. olacak. Hem sünnet hem kaza yerine geçmiş olacak Şimdi e, birinci sualine vereceğimiz cevapta e, kerat kerahat vakitlerini ikiye ayırıyorlar. Galize kerahat, yani ne kazanın ne de nafilenin kılınamayacağı kerahat vakitleri, ikincisi olarak sadece nafilenin kılınamayacağı, ancak farz olan kaza namazlarının kılınabileceği olan e, kerahat vakitleridir. Galizce tabir ettiğimiz ne nafilenin ne kazanın kılınamayacağı vakitler 3 tanedir. Hı hı. İşte bu da güneşin 3 hareketi. Doğumu, tam zirvede oluşu, bir de batışından biraz önceki vakit. Hı hı. E, bu esnada doğduğu zaman işte işrak vakti girinceye kadar olan vakit. Yani takriben e, memlekette göre bu değişebilir. Hı hı. E, yarım saat, 20 dakika, 25 dakikalık bir zaman dilimi. Veya güneşe çıplak gözle artık bakamayacağımız bir duruma gelmesi. Yani gözü kamaştıracak bir duruma gelmesi. Evet. Bu zamana kadar bir vakit, kerat vaktidir. Burada ne nafile kılınır ne kaza kılınır. Hı -hı. Bir de güneş tam zirvede olduğu vakit. Bu da öğle namazından biraz önceki vakittir. Evet. Genelde bunu memleketimizde ihtiyat olsun diye yarım saat önceki bir vakit diyoruz. Ama tabii bu yarım saat olmayabilir, daha kısa da olabilir. Evet. Çünkü güneşin tam zirvede olacağı vakit. Üçüncüsü olarak da güneşin artık dağını, ışığını kaybettiği çıplak gözle bakılabilecek bir duruma gelmesi. Bu da takriben akşam namazının vaktinin girmesine yarım saat kala bir vakit olabiliyor evet. e, güneşin batmasına. Bu üç vakitte ne nafile ne kaza hiçbir namaz kılınmaz. Ama bunların haricindeki vakitlerde işte sabah namazının vaktinde yani türül fecir ile e, tulu Şems arası, yani fecrin doğumu imsak tabiri Hı. ettiğimiz imsak vakti güneşin doğumu esnasında sabah namazının sünnetinden başka nafile namaz kılınmaz. Ama kaza kılınabilir. Evet. İkindi namazının da farzı kılındıktan sonra yine e, nafile namaz kılınmayacaktır. Hı. Ama bu ikindi namazının farzının kılınması derken camide veya o memlekette o şehirde kılınması değil şahsa göre değişir. Yani varsayalım ikindi vakti girdi, siz farzı kıldınız, ben daha henüz kılmadım. Benim için daha kerat vakti girmedi ama sizin için kerat vakti girmiştir. Evet. Ee, sualde ikindi namazının farzından önce kaza kılabilir miyim diyor. Hı. Kaza da kılabilir, nafile de kılabilir Hı. ikindinin farzından önce. Yeter ki akşama daha henüz yarım saatlik bir vakit gelmiş, gelmiş olmasın. Namaz. O vakit geldiyse zaten nafile de kılamaz, kaza da kılamaz. Sadece vaktin ikincisini kılacaktır. Hı. Gelelim ikinci sualine. Yani iki niyeti bir namazla cem etme. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre böyle bir eylem yoktur. Yani kişi bir namaz kılacak ama iki namazı zimmetinden düşürecek böyle bir şey yoktur. Sadece bazı nafile namazlarda bir namaz diğer namaz yerine kaym olabiliyor. Sözgenimi kişi abdest aldı ve mescide girdi. Evet. Mescide girdiği zaman tahyatül mescid namazı kılıyor. Hmm. Aynı zamanda da bu abdest şükür namazı yerine kaim olabilir. Hmm. Veyahut da abdest şükür namazı kılıyor. Tahyatül mescid Aynen. namazı yerine kaim olabilir. Veyahut işte camiye girdi o esnada sünnete kalkıldı. E, ta, e, sünneti kılıyor, hiç oturmadan sünneti kılıyor. O kıldığı sünnet aynı zamanda tahyatül mescid yerine de kaim olacaktır. Evet. Yani bir namaz nafile olması hasebiyle iki namaz yerine bu manada geçerlilik olabiliyor. Ancak bu farziyeti, bir vücubiyeti düşürme anlamında. Yani benim hem kazam var, ben sünnete niyet edeyim, aynı zamanda kazaya niyet edeyim, iki namazım da beraber olsun. Bu hanefilerde tercih edilen görüşe göre böyle bir şey yoktur, mümkünatı da yoktur. Evet hocam. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Arkadaştan 100 gram miktarı 3300 lira kar amacı gütmeksizin emanet olarak para aldım. 2 ay önceden bildirmek kaydıyla tekrar iade etmek üzere tabii ki. Ben bu parayı ticari olarak kullandım. Altın miktarı 4000 lira ve hatta 4300 liraya çıktığı oldu. Bir ara 2900 liraya düştü. Ben kendiliğimden arkadaşa altın düşük düşükken... Ne kadar düşse de çıksa da 3600 lirada dondurduğumu söyledim ve bunu kendisi kabul etti. Şu an değeri 3200 olmasına rağmen kendi ihtiyacı olduğundan önceden de bildirdiği için kendi rızamla parasını 3600 liradan <gülüyor> iade ediyorum. Bu durumun e, fıkıh açıdan bir sakıncası var mıdır diye sormuşlar. Şimdi soruyu anlama adına e, A şahsı B şahsına borç, borç veriyor. veriyor. Evet, Herhangi var. bir ticari Hı -hı. gaye gütmeksizin. Evet. E, vermiş olduğu borç ise TL olarak veriyor ancak hı hı. o günkü altın kurundan hesap ediyorlar evet. veya döviz kurundan hesap ediyorlar hı hı. ama verdiği rakam TL evet. bu durumda diyor ki ben ondan alırken yani o borcumu ona geri öderken TL olarak değil de altına altın göre versem bu caiz olur mu olmaz mı soru evet. bu e, Füken baktığımız zaman bu kimse size ne vermişse Alacaklı olduğu rakam odur. Hı hı. Onun o günkü altın kuru veya döviz kuru'nun önemi yoktur. Çünkü size fiziksel olarak verdiği paradır sizin zimmetinize değin olarak sabit olan ve sizden evet. alacağı rakam da budur. Ama aranızda bir anlaşma olmaksızın aradan zaman geçti ve sizin borcunuzu ödeme zamanı geldi. Ve siz geldiniz borcunuzu ödeyeceksiniz. Deseniz ki benim yanımda TL yok altının var veya dövizin var onu versem kabul eder misin? Karşı taraf da onu kabul ederse ve o anda çıkartıp onu verirseniz bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmez. Fazla ya da eksik karşı taraf kabul ederse. Zira burada bir nevi sarf yapılmış evet. oluyor. Sizin ona borcunuz TL'dir ona siz farklı bir cins parayı o TL mukabilinde bir nevi satmış oluyorsunuz. Hı hı. Cinsler muhtelif olduğu zaman eşitlik şartı aranması yeter ki evet. peşin olsun. Siz daha önceden zaten ondan parayı kabz etmiş olmuş oldunuz. Buna kabzı lahik kabzi sabık kabzı lahik yerine kaym olacak. Yani önceki yaptığınız kabz sonradan yapmanız gereken kabz yerine geçerli olacak. Siz de o parayı ona verdiğiniz zaman arada alacak verecek olmadıktan sonra bu muamlede bir sıkıntı olmaz. Evet. Ama siz Diyelim ki ona TL borcunuzu getirdiniz ama döviz kurundan TL'nizi fazla vermek, vermeniz gerekiyor. Böyle olacak olursa yani söz gelimi ben sizden 10 TL borç almıştım şu anda size onu ödeyeceğim ama size al, sizden aldığım dönemde 10 TL ile işte diyelim ki bir gram altın alınıyordu şu anda ise e, yarım gram altın alınıyor. Evet. Ben size bir gram altın parası 20 TL oluyor. Ben sana 20 TL vereyim şeklinde olursa bu aynı cinsi olduğu için burada bir fazlalık olur ki bu fazlalık da ribadır, ribel fazlidir yani fazlalık faizdir. Buna da fetva verilmemektedir, evet. bu caiz olmaz. Dolayısıyla burada kişi ne verdiyse alacaklı olduğu rakam budur. Karşı taraf öderken farklı bir cins para getirirse o aradaki farkı o şekilde kapatabilir. Hı hı. Veyahut da böyle bir anlaşma yok. Ben senden TL aldım ve sizin benden beklentiniz yok ve ben size TL borcunu getireceğim. Ama siz benim zor zamanımda yardım ettiğinizden dolayı ben size bir iyilikte bulunmak istiyorum. Fazla vermek istiyorum. Hı hı. Bu konuda fukaha tartışıyor. Almış olduğu aynı cins parayı aynı cins ile fazla bir şekilde vermesi caiz midir? Değildir. Değil mi? Evet. Bazıların bunun meselesi, seyebilir miyim, alabilir miyim diye sormuşlar. Bu dönemlerde çok sıklıkla sual edilen meselelerden bir tanesi. Evet. Ee, özellikle bizim orada e, bu konu çok e, yaygın olmaya başladı bazı olaylardan dolayı Allah-u Alem. Şimdi normalde bu ortaklıkla fıkıhta mudarebe ortaklığı denir. Yani emek sermaye ortaklılığı. Evet. Ben size sermaye veririm. Siz ise emeğinizi ortaya koyarsınız. Bu sermaye ile bir ticari faaliyette bulunursunuz. Elde ettiğiniz kardan aramızdaki anlaşma doğrultusuna taksim ederiz. Evet. Tabii bu kara endeks olması gerekir ve kardan yüzdelik olması gerekir. Maalesef bunu bir şokları karıştırıyor. Yani yüzdelik olmaklılığını bunun caiz olması için yeterli bir sebep etken olarak görüyorlar. Evet. Yani ben size 100 TL veriyorum. Bu 100 TL'den ben sizden %2 alacağım, %1 alacağım. Ha bak yüzdelik alıyorum o zaman bu caizdir. Hı. Oysa bu faizdir. Evet. Niye? Çünkü verdiğin rakamdan yüzdelik almayacaksın. Verdiğin rakamdan elde edilecek olan kardan yüzdelik alacaksın. Evet. Çünkü bankalar da zaten verdiğin rakamdan sana yüzdelik veriyor. Yani. Ama o yüzdelik sabit bir rakamdır netice itibariyle. O yüzden burada aranan şart, ben size parayı vereceğim. Onu siz meşru bir zeminde, meşru bir ticari faaliyette çalıştıracaksınız. Hı. Oradan elde edilen karın yüzdelik olarak, yüzde 50'si benim, yüzde elli senin veya yüzde onu benim, yüzde doksanı senin. Aramızdaki Hı. anlaşma doğrultusunda taksim edilecek. Ve burada bir zarar söz konusu olursa bu zarar öncelikle kara yansıtılacak. Hmm. Ve kar bu zararı karşılayamayacak olursa o zaman sermaye yansıtılacak. Hmm. Ee, ve ben parayı veren kişi olarak şöyle deme hakkına sahip değilim. Zarara karışmıyorum. Sadece kar almam. Her halükarda ben ana paramı alırım diye bir şart koşmuşsam bu muamele zaten caiz olan bir muamele hmm. olmaz. Bir de... E, Diyelim ki uzun vadeli biz sizle müdahere ortaklığı yaptık. Siz benim paramı çalıştırıyorsunuz ve benim e, kardan da bana hisse veriyorsunuz, pay veriyorsunuz. Bu bir sene, iki sene, üç sene, beş sene devam etti. Evet. Ee, daha sonradan bir zarar söz konusu oldu. Zararı şimdi biz kere yansıtacağız derken şu anda elinizdeki reel kere yansıtacağız şeklinde değildir. Evet. Belki daha biz bu akti bozmadığımızdan dolayı, daha evvel emirden beri yaptığımız karları taksim etmiş olsak bile oraya da yansıtacağız bunu. Evet. Yani misal üzerinden gidecek olursak 10 lira vermiştim. Siz 10 lirayla 2 lira ker ettiniz. 1 lirası sizin, 1 lirası benim. Sonra bir 2 lira daha ker ettiniz. Yine 1 lirası sizin, 1 lirası bizim. Toplam 4 lira ker edilmiş. Sonra siz 4 lira zarar ettiniz. 4 lira zararda ben o aldığım 2 lirayı vereceğim. Siz de aldığınız o 2 lirayı vereceksiniz. Zarar bu şekilde karşılanacak. Ya Biz bunu aldık. Zaman geçti. Önemli değil. Akit hala devam etmekte. Evet. Ama biz Birinci 10 TL'yi verdiğimde siz 2 lira kar ettiğinizde, e, karı taksim edip akdi de bozsaydık yani sermayem ben aldım. Artık aramızda bir anlaşma yok. Evet. Sonradan aradan zaman geçtikten sonra gel bir daha bir anlaşma yapıp da bir daha size parayı verip bir daha ticari faaliyete girip oradan da e, zarar ettiğin zaman evvelki kar bu yansıtılmaz. Evet. O bitmiştir çünkü. Ama akit devam ediyorsa ta ilk gündeki kar yani alınmıştır. Bu alınmış benimdir denmez. Oraya yansıtılır. İlk önce zarar kar ile ödenmeye bakılır. Kar bunu karşılamadı o zaman sermaye yansıtılır. Hmm. Ve sermaye ile de bu kişi ben bu sermayemi illa ki talep ediyorum deme hakkına sahip değildir. Değil. Ve hatta burada şöyle de yapılır. Yani o almış olduğu karlar mahsup edilir, hesap edilir. Geriye para kalmış ise ana paradan onu çalıştırmak üzere verdiği paradan kişiden ister. Geriye o da parada kalmamışsa zaten gitmiştir, yapılacak bir şey yoktur. Evet. Emek sermaye ortaklığı bu şekilde olursa o zaman fuken caiz olacak. Evet hocam Allah razı olsun. Bu soruyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz dua babında? Allahu Azimüşşan Hazretleri ki birçok kullar vardır ki her ellerin kalbinde bazı istekler, bazı olgular vardır. Evet. Hatta birbirlerimizi gördüğümüz zaman işte benim şöyle sıkıntım var, benim adıma dua eder misin? Benim için dua eder misin? Ki bu Allah katında hepsi malumdur. Rabbim e, bunların Kalplerinde var olan bu isteklerini meşru olmak kaydıyla ihsan eylesin. Tamam, Ümmet-i Muhammed'in sıkıntılarını da hala ihsan eylesin inşallah. Tamam, inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, evet eylesin. kıymetli izleyenlerimiz, imal programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın.